tutulması ve ay tutulması coğrafyayla ilgili işlerden böyle. Ama herhalde allah Teala'nın mülkünde, bunun tedbirinde insanların Allah'ın azametini artırmaya, kıyameti, dünyanın faniliğini hatırlamaları yönünde iki önemli e, namaz çeşitlardır. Kusur ve kusur. Güneş tutulduğunda e, ay tutulduğunda da, müminler bunu ver ne kadar? Bir doğrat da, e, uzayda kendiliğinden oluşmuş bir olay olarak bilseler Allah de Allah'ın mümkün Allah'ın kullarının dikkatini çekmek için yapmış olduğu işlerden biri olarak görürler ve e, namaz kılavlar bu e, namaza güneş tutulması namazı, ay tutulması namazı Yerçin edeceğimiz şekilde Hüsus ve husus Namazları denildi. Şimdi Namazın e, Şeklini ayrıntılarını Bilmeden önce Bir hususu e, Tespit etmemizde fayda var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zamanında Hüsus ve husus Namazları kılırlar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 sanki sanki bu namaza fazla gerek kalmadı şeklinde bir vesveseyi şeytan evet. zihnimize yerleştirebilir. buna cevabımız olarak deriz ki evet biz 200 saniye değil yıl için 200 saniye güreş tutuyoruz. Vesap bu bilgimizden daha iyi bir gerçek Güneşin yaratılmasından belki 10 milyon sene önceden lan günün güneşin hesabını yapan Allah'tır. Yani gökyüzünde geliş güzel, tesadüfen trafik sıklıklarından kaynaklanan bir yanlışlık olmamış.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 Güneş doğmadan önce sabah namazı, güneş batınca da akşam namazı kılıyor Basılı asıl masalımız takdimle güneşin ne zaman doğacağını, ne zaman batacağını öğren. Coğrafya bunu bize öğretiyor, uzay bilimleri bunu öğretiyor. Sabah namazı kılmıyor musun? Bunlar yanlış hesaplar. Biz <gülüyor> güneş tutuldu, güneş açılsın diye namaz kılmıyor.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 süf namazı sünnettir, ekket sünnetlerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ve i raşidin bu namazı kılmışlardır. Bu namaz herhangi bir iki rekat sünnet, nafile namaz gibi kullanılır. Tek tek de kılınabilir cemaat halinde de kılınabilir. Ezan okunmaz. Sadece minarelerden ilan edilir. Güneş tutulma namazı, küsü namazı kılınacaktır diye ilan edilir. Cemaatle kılınması halinde normal iki rekaat sessiz namaz gibi kılınır. Yani i̇mam bu namazda sesli kıraat yapmaz küsuf namazından sonra hutbe irad edilmesi oturarak veya ayaktayken imamın konuşma yapıp ahireti hatırlatması Müslümanlara Allah korkusunu hatırlatması gökyüzündeki efsamın Allah'ın Mahkûkatı olmuyor. Bir şeyin Allah'ın hesabı ve ciddi bir düşünce olmadığını hatırlatması, günahlarından böyle bir bedevi ikaz etmesi, bu uğurun üstaha Ama asıl sünnet olan güneş burada iki rekat namaz kılmaktır, dua eder, cemaat olarak amin demekte de, bu hususta müstehap değerdir. Aynı şey ay tutulması hali olan husuf içinde geçerlidir. Yani ay tutulduğunda da iki rekat namaz kılınır ama bu namazın cemaatli olması gerekmez. Evlerde de kılınabilir. Bunu mümkün olduğu kadar ay tutulması olayında dışarı çıkıp tren seyreder gibi ayın tutuluşunu, güneşin tutuluşunu seyreden ee, ve meseleye iman açısından bakmayan cühela gibi davranmayıp iman e, kıvamındaki bir mümin gibi davranarak e, ay tutulması, güneş tutulması zamanlarında iki rekat namaz kılmak. Eğer camilerde sahralarda bir yerde toplanırsa Müslümanlar o toplantıda gidip e, o namaza katılmak e, Müslümanca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 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, yağmur için dua etmiştir. Bunlardan bir tanesini Enes İbni Malik e, radıyallahu anh rivayet ediyor. Günler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, Cuma meklesi ira edilirken e, adamın birisi mescide giriyor. E, ya Resulullah mallarımız helak oldu Yol var kesildi. Yani çok büyük bir kuraklık var diye. Devlet denince şurla şurla diye. 4 Allah bize yağmur ya. Allah bize yağmur ya. diye dua Bu anda gökyüzünde tek bir gülü gördük. E, bir sonra birdenbire kalkan gibi ellerin üzerine e, böyle bir kalkan gibi ya da bir yerde gibi bulutlar kapladı. E, sonra yağmur e, başladı. Bir hafta güneş yüzü görmedik. Bu duası üzerine Aleyhisselam Efendimiz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 her halükarda işimize gelecek bir sebeptir. Bunu uygulamak, özellikle bunun uygulanması için bir teşvikte bulunmak, bir sünnetin yaşanması bakımından da önemlidir. Tavsiye edilir. Burada maalesef anmakta mecburiyet hissediyoruz.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 dua yaparken boynunu bükmek, sahte gözleşi akıtmak değildir. Köydeki meyhaneler kalkmadan, sabah namazı camide kılınmadan yağmur duasına gitmenin bir gereği yok. Yani Allah günahlarımız sebebiyle bize azap eder. Eğer rahmetini keserse günahlar sebebiyle keser. E önce günahları kaldırmak lazım. Yoksa kuru kuruya ya da böyle gelişü güzel bir yağmur duası yapmış olmak için yapılan duanın bir faydası yoktur.